Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Rabbiş rahli sadri ve yassirli emri ve ahlul uqdeten min lisani yafqahu qavli Subhaneke la ilme lana illa ma, ma'allemtena inneke entel alimul hakim Amin Muhterem Kardeşler Bugünkü Tefsir dersimizde inşallah Kur'an-ı Kerim'de tertibe göre 5. sırada yer alan uzun surelerden birisi olan Maide suresine Teala başlayacağız. Medine'de inen bir sure Maide suresi surenin ayetlerini işlemeden önce çok özet olarak başlıklarını yani tefsirlerde Surenin konularıyla alakalı kategorize edilmiş olan başlıkları inşallah size özet olarak vermek istiyorum. Öncelikle surede hakikaten çok muhkemat yani ahkam ayetleri var. Kurtubi ve diğer müfessirler yaklaşık 18-19 tane içinde hüküm içeren ayet olduğunu inşallah surenin akışında bunları da göreceğiz. Yani Müslümanlara dini alanda, kültürel alanda, sosyal alanda, siyasal alanda hükümler ve talimatlar veren, Müslümanlara hitap eden ayetler var. Bunun yanında ikinci bölümde inşallah Müslümanlara uyarlar gelecek. Özellikle ehli kitap üzerinden baştan Yahudiler, ondan sonra Hristiyanlar olmak üzere, bunların zamanında ne hatalar yaptıklarını, Müslümanların bu hatalara düşmemek için hangi tedbirleri almaları gerektiğini bunları anlatacak inşallah. Son bölümde de Yahudi ve Hristiyanlara özellikle son bölümde Hristiyanlara ciddi uyarılar gelecek. Hazreti İsa'nın ahiretteki bir e, sözüyle konuşmasıyla surenin son bölümünde inşallah bunlara da göreceğiz. Özet olarak surenin bu üç kategoride işlendiğini göreceğiz inşallah. Yani Müslümanlara ahkam, talimat, hükümler Ondan sonra Müslümanlara uyarlar, yine ehli kitaba, Hristiyanlara ve Yahudilere uyarları göreceğiz inşallah. Vaktimizi göz önünde bulundurarak, hiç fazla söz uzatmadan inşallah surenin ayetlerini işlemeye çalışalım. Bu mübarek surenin başındaki ayetler de hakikaten uzun uzun ayetler. Yani çok fazla ayet işleyemeyeceğiz bugün. 6-7 tane ayet 2,5 sayfa oluşturuyor. Ama önemli olan her dersimizde yaptığımız gibi inşallah ayetleri anlamaya çalışmak ne kadar ilerlediğimiz o kadar fazla önemli değil. Birinci ayete başlamadan önce şunu da söylemiş olalım. Surenin ismi olan maide, sofra anlamına gelir. Burada içerik olarak surenin sonunda yer alacak olan Hz. İsa'nın havarilerinin ona yapacakları bir talep üzeri Allah Celle Celaluhu'nun onlara göndereceği gök sofrasından bahseden bu konudan ismini almış sure. Medine'de inen bir soru olduğunu zaten baştan söylemiştik. Zaten ey iman edenler diye başlayan ayetlere baktığımızda bunu siz tefsir dersine katılan kardeşlerimiz artık malumatınız. Genelde Medine'de inen ayetler olduğunu görüyoruz. Ey insanlar diye başlayan ayetlerinde Mekke'de inen ayetler olduğunu hatırlamakta fayda var. Estaizubillah, bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. Birinci ayet. Siz ey iman edenler, ofulu bil ukud akitleri yerine getiriniz. Buradaki ukud muhterem kardeşler insanlar Rabbi insanla insanın arasında yapılan her türlü akit ve sözleşmeyi içerir. İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki ukud ahitler de demektir aynı zamanda. Yani ahitlerde Allah'ın Kur'an'ın tümünde helal, haram, farz ve diğer hususlar, sınırlar, teklifler, hükümlerin hepsine bu burada kastedilmiştir diyor İbni Abbas radiyallahu anh. Yine İbni Kesir'de bu ayetin tefsiriyle alakalı şöyle bir not düşüyor. Altı kategoride anlamamız gerekir. Buradaki Allah Celle Cellehu'nun ey iman edenler akitlerinizi yani onların gereğini yerine getirin emrinde şu altı akdi anlamamız gerekir. Birincisi Allah'ın ahdi. Antlaşma akitleri ikincisi, yani insanlar arasında yapılan her türlü ticari, sosyal, siyasal. Üçüncü alanda şirket akitleri, dördüncü alanda alışveriş, beşinci alanda nikah ve yemin akitleri de bunun içerisinde bu itemin kapsamına girer. Yani ey müminler, akitlerinize dikkat edin, onların gereğini yerine getirin dendiğinde, bütün bunların gereğini yerine getirmekle emir olunmuşuz demektir. Yani bu alanda hayatımız içerisinde. Zaten bir defa imanın geriye olan Allah'la olan sözleşmemizin gereğini her gün yerine getirmemiz gerekir bir Müslüman olarak. Hayatımız 24 saatinde. Bunun yanında bizi artık ne ilgindirirse, ticaretle uğraşıyorsak şirkette alakalı meseleler, alışverişte alakalı meseleler, evlendiğimiz anda nikahla alakalı, işte özellikle Nisa suresinde işlediğimiz kadının kocasına karşı görevleri, kocanın karısına karşı görevleri ve buna benzer evlatla alakalı meseleler, bütün bunların gereğini yerine getirmekle mükellefiz muhterem kardeşler. Ve böyle başladıktan sonra etikeyeme şöyle devam ediyor. Uhilletleküm behimatul en'ami illa ma yutla ve entum hurm. İnallah yahkumu ma İhramlı iken avlanmayı helal saymamak üzere aşağıda size okunacaklar dışında kalan hayvanlar sizin için helal kılındı. Allah dilediğini hükmeder veyahut da bazı tefsirlerde Allah dilediğine hükmeder şeklinde de maallendirmişler ayetin son bölümünü muhterem kardeşler. Behimetül en'am, behime Arapçada dört ayaklı hayvanlar için kullanılan genel bir ifade. Ama konuşma ve anlayış bakımından eksik olan dört ayaklı hayvanlar. En'am ise deve, inek, koyunların ortak adıdır. Dolayısıyla behimetül en'am dendiğinde en cinsinden cinsindir onlar. Yani deve, inek ve koyunlar cinsinden onlar. Size helal kılındı diyor Allah Celle Celaluhu. Ama ihramlıyken yapmamak müstesna. Orada hac da alakalı veyahut da umreyle alakalı ihramlı olduğu zaman bir insanın bu işte avlanmaması müstesna. Bir de illa ma yutla aleykum biraz sonra 3. ayet-i kerimede gelecek olan Allah Celle Celaluhu'nun haram kılmış oldukları müstesna. Onları yemekte, onları onlara yaklaşmakta haram kılınmıştır. Bunun dışındakiler Heraldir diyor Allah Celle Celaluhu. Ve Allah dilediğini hükmeder. Yani burada tabii ki Allah'ın her hükmünde hikmetler vardır. Ama biz müminler olarak hükümlerin sebeplerini aramaktan daha fazla öncelikle Allah'a kulluk hususunda dikkat etmemiz gerekir. Biz bu hükmün gereğini yerine getirdik mi? Muhatabı olduğumuz bu hükmün gereğini yerine getirdik mi? Bundan sonra yani öncelikleri sıralamamız gerektiğinde önce kulluk hususunu dikkat etmemiz gerekir diyor müfessirler. Birinci ayetle alakalı bunları söyledikten sonra inşallah ikinci ayetle devam edebiliriz muhterem kardeşler. Yine müminlere hitap eden bir ayet-i kerime. Ya eyyühellezine amenû Ey iman edenler La tuhillû şe'airallâhi Allah'ın koyduğu dini işaretlerine şe'airleri şairlere saygısızlık etmeyin. Tecavüz etmeyin. Şimdi ayet önce biraz okuyalım. Belirli bir yere kadar. Ondan sonra inşallah tefsirlerdeki açıklamaları alalım beraber. Allah'ın şairine saygısızlık etmeyin. Sınırları aşmayın. Ve leşşehrel harami haram aylara haram aya saygısızlık etmeyin. Ve hediye Kabe'ye hediye edilmiş kurbana ve lal ondaki gerdanlıklara ve la'aminal beytil haram rablerinin yaptığuna fadlın min rabbihim ve ridvana rablerinin lutf fırzasını arayarak beyti harama yönelen kimselere tecavüzlük ve saygısızlık etmeyin diyor Allah celle celaluhu. Şimdi burada açıklanması gereken bir iki kavram var. Bir defa şe'air kavramı geçti. Yani Allah'ın koyduğu dini işaretler, semboller. Aslında semboller birer atıftır ve her sembolün mutlaka sembolize ettiği de bir hakikat vardır. Burada Allah'ın şairi dendiği zaman onun tüm emir ve yasakları kastedilmiştir. Yani dinin tümü. Allah'ın sizi din adına emretmiş olduğu helal, haram, bu alanda giren bütün emirlere karşı saygısızlık etmeyin. Bunlara riayet edin diyor ayeti kerime. Ondan sonra ne geldi muhterem kardeşler? Haram aya. Haram aylar biliyorsunuz 4 ay. Recep, Zilgade, Zilhicce bir de Muharrem ayları. Yani bu aylarda özellikle savaşmamaya dikkat edin. Bu ayların hürmetini aşmayın. sınırlara aşmayın. Hediye denildiği zaman zaten maalde denildi. Kurbanlıklar burada özellikle Kabe'ye gönderilen umre için, Hac için Kabe'ye gönderilen kurbanlıklardan bahsediyor. Bir de kalait. Kalait de kurban olduğu bilinsin diye bir hayvanın boynuna asılan gerdanlık için galaet denilmiştir Arapçada. Beytullah'a gidenlere de sakın onlara karşı savaşı helal saymayın, tecavüz etmeyin. Şimdi bu ayeti kerimede kastedilen çok önemli bir mesele var muhterem kardeşler. Onu ayetin şu devamından anlayacağız. İsteyle billah ve iza halaltum ihramdan çıkınca avlanabilirsiniz. Ve la yecrimennekum şenaan kavm en saddukum alel mescidil haram an harami mescidi harama girmenizi önledikleri için yani sizin müminlerin mescidi harama Kabe'ye girmenizi önledikleri için bir topluma karşı beslediğiniz kin sizi tecavüze sakın sevk etmesin. Ve taavenu alel iyilik ve takva üzere yani Allah'ın yasaklarından sakınma üzere yardımlaşın ve la ta'awenu alal ism sakın ha günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın. Fettakullah Allah'tan korkun. İnna Allah şedidul akab çünkü Allah'ın cezası çok çetindir. Ayeti bir bütün olarak aldığımızda hakikaten çok müthiş ahlaki bir ilge, ilke getiriyor. Çok muazzam bir ahlaki ilke sergiliyor ayet muhterem kardeşler. Bu ayeti kerime bu sure özellikle Hudeybiye sonrası yani Hicri 6. yaklaşık yılın sonrasında akabinde inmiş olan ayetler. Şimdi Hudeybiye sonrasını şöyle bir kısaca göz önüne getirdiğimizde müşriklerin Müslümanlara neler yaptıkları belli. Kabe'ye bırakmamışlar. Umreden caydırmışlar. Gözlerinin önünde Müslümanları kendilerine gelen bir Müslümanı geri almışlar. Dövmüşler. Ve çok ağır şartlar altında bir anlaşma yapılmış. Yani böyle bir atmosfer içerisinde birçok müşrik Kabe'ye haca gitmek için, Kabe'nin etrafına girmek için çünkü onlar da biliyorsunuz atalarının hürmeti gereği, Kabe'ye gidiyorlar. Hac yapıyorlar, umre yapıyorlar. Oraya gitmek için Medine'nin çevresinden Müslümanların kendilerine çok kalayca vurabilecekleri yerlerden geçiyorlar. Allah Celle Celaluhu da müminlere burada bir hatırlatma yapıyor. Ahlaki bir ilke getiriyor. Ey müminler! Sakın ha onlar sizi mescidi haramdan alıkoydular diye siz de onlara karşı Böyle bir Allah'ın koymuş olduğu şiarlara yani harama saygısızlık onların yanlarına bırakın onlara tecavüz etmeyi yanlarında taşıdıkları kurbanlara kurbanlıkların gerdanlıklarına beyt-i harama giden insanlara sakın ha savaşı helal saymayın diyor Allah Celle Cellehu. Ve hakikaten o dönem itibarıyla ve bugün itibariyle de çok önemli bir ahlaki ilge, ilke getiriyor bu ayet bu bölümünde. Zaten surenin ayetin sonu çok önemli bir mesaj taşıyor. Ey müminler takva ve iyilik üzere birbirinizle yardımlaşın. Düşman, düşmanlık ve günah üzere yardımlaşmayın. Yani bir iş yapacaksanız, birbirinize destek olacaksanız, bir alanda çalışacaksanız, bazı şeylerin altına imza atacaksanız, bu takva yarışı olsun. Bu Allah yolunda bir çalışma olsun. Herkes daha yüksek apartman yapma çalışması yapabilir, daha güzel bir araba sürmesi çalışması yapabilir. Herkes dünya adına daha fazla Mal mülk elde edilmek için çalışma yarışma yapabilir ama siz ey müminler Allah için takvanızın çoğalması için ve iyilikler için neleri çoğaltabilirsiniz bunun yarışmasını ve bunun çalışmasını ve birbirinize bunun desteğini verin diyor Allah Celle Celaluhu 2. ayet-i kerimenin sonunda. Şimdi 3. ayet-i kerimede birinci ayette açıklanan illama yutra aleykum yani size biraz sonra aşağıda sayılıp haram kılınacak olan şeyler müstesna demişti Allah Celle Celaluhu. Bu haram kılınacak olan şeyler bu ayet-i kerimede gelecek. Aynı zamanda ayet-i kerimenin sonunda bu surenin tabiri caizse zirve ayeti olan ve Kur'an-ı Kerim'in de aynı zamanda son ayeti olarak tefsir, tefsir ve tarif edilen dininizi kemale erdirdim ayeti de bu ayetin içerisinde gelecek inşallah. İlginç bir şey var, anekdot var. Sabuni'den vermek istiyorum inşallah onu sizlere. Diğer tefsirlerde de var. Kurtubi'den almış o da diyor ki anlatıldığına göre filozoflardan birisi olan Kindi isimli bir kişi Arkadaşlar ona diyorlar ki Kur'an'la tanıştıktan sonra şu Kur'an'a benzer bir cevap yazıversen Yani Kur'an gibi bir şeyler yazsan sen de biz de bir cevap versek bir karşılık versek Tamam diyor hay hay bu işi yaparım ben diyor Gidiyor evine çekiliyor bir gün birkaç gün bir hafta biraz baya bir zaman uğraştıktan sonra Pes etmiş bir, bir vaziyette arkadaşların önüne tekrar geri çıkıp diyor ki vallahi ben bunu beceremedim bırakın beni hepimiz bir araya gelsek, insanlık bir araya gelse bunu yapması mümkün değil. Kur'an'ı açtım. Maide suresi diye bir sure çıktı karşıma diyor. Maide suresi diye bir sure çıktı karşıma. Bir baktım ahde vefadan bahsediyor. Ahdi bozmayı yasaklıyor. Ondan sonra eşeği genel olarak helal kırıyor. Ondan sonra bazı şeyleri istisna ediyor. Ondan sonra iki satır arasında Allah'ın kudret ve hikmetini açıklıyor. Hiç kimse ciltler, kütüphaneler dolusu eserler yazsa bunu yapmaz mümkün değil diyor. Teslim ediyor ve pes ediyor. Hakikaten ayetler dikkat ederseniz, ayetlerin içerdiği manalar, ayetin içerdiği hakikaten hükümler insanı aciz bırakıyor. Müminlerde sadece Allah'ın gücünü, kudretini, ''Ya Rabbi sen ne yücesin, amenna ve saddakna'' diyesi geliyor insanın içinde Üçüncü ayet kelimede şimdi inşallah hep beraber Allah Celle Celalühunun haram kılmış olduğu, müminlere haram kılmış olduğu yiyecek etlerden hayvanlardan bahsedecek. Onları hep beraber öğreneceğiz inşallah. Estağfurullah. Hurrimet aleykum. Size haram kılındı. El meytatu. Leş. Yani kesilmeden öler. Kesilmeden ölen hayvana leş denilir. Teski edilmeden ölen hayvan ve kan bu canlı bir varlığın kanı da aynısı gibi haramdır. Ölmüşün kanı da aynısı gibi haramdır. Üçüncüsü ve lehul khinziri domuz eti. Burada domuz etiyle alakalı özellikle bizim yaşadığımız toplumda bu yaygın ve genel geçer bir yiyecek olduğu için tefsirlerde uzun şeyler anlatılmış. Siz oraya başvurursunuz inşallah. Özetle şu hakikaten vurgulanıyor ve yaşadığımız toplumda da bunun canlı örnektiği her zaman görebiliyoruz. Denilen şu ki hem hijyenik anlamda yani sağlık açısından olsun hem de diğer alanda ahlaki vasıf olarak domuz hayvanların en kıskınlayan olan şeklidir. Dolayısıyla yiyecek ve içeceklerin de mutlaka insanın ahlakına tesirleri olduğu kaçınılmazdır. Bundan dolayı, yani yasaklanmasının sebeplerinden birisinin hikmeti olarak da bunu müfessirler aktarmışlar. Devam ediyor yasaklar. وَمَا اُهِلَّ لِي غَيْرِ <بِه> Allah'tan başkası adına boğazlanan hayvanlar. Yani mesela Bismillah diye boğazlamış. Yani işte Lat diye bir put ve hatta Bismil-Uzza ve hatta herhangi bir put ismi aklınıza ne gelirse gelsin. Herhangi bir şey adına bir vesen bir sanam adına kesilirse bunda yemek kesinlikle haramdır. Bu dört sayılan yani leş, kan, domuz eti bir de Allah'tan başkası adına boğazlanan bunlar asıl dört yasaktır, esastır. Bundan sonra gelecek, şimdi gelecek olanlar dinen bunların şümunene dahildir. Hep beraber göreceğiz inşallah. Velmunhanikatü <gülüyor> bu da boğularak ölür. elle iple nefesi tıkanarak ölürse bir hayvan bu boğularak öldüğü için bunu yemekte haramdır vel mevqudatu bu da vurulmuş neyle vurulursa vurulsun taş ağaç neyle vurulursa vurulsun bu da bu vurulma sonucu ölürse bunu da yemek haramdır vel muteraddiyatu yukarıdan yüksek bir yerden yuvarlanıp düştüğünden dolayı ölen hayvana da yemek haramdır van natihatu Boynuzlanıp ölmüş. Yani başka bir hayvanın boynuzunu vurmasının eseri sonucu ölmüş. Burada tefsirlerde at ve diğer hayvanın tekmesinin sonunda ölenler de buna dahildir deniliyor. Ve ma ekales bir de canavar diye burada mealen tüm mallerde, Yani yırtıcı bir hayvan tarafından öldürülmüş, bir tarafı koparılmış, bundan dolayı ölmüş olan hayvanların etini yemekte haramdır. Ancak illa ma dekeytu ancak burada ölmeden yetişip kestikleriniz müstesna. Eğer ölmeden yetişip kesilirse, şer'i usullere göre boğazlanırsa, o zaman bu sayılmış kategoride dahi olsalar, o zaman onların etini yemek haram değildir, helaldir. Sınır böyle şekillendiriliyor. Vayet devam ediyor. وَمَا ذُبِحَ عَلَى Bir de dikili taşlar yani putlar üzerine boğazlananlar, Bunları yemek haramdır. Burada şöyle bir açıklama var. Müşrikler Beytullah etrafında taşları vardı. Dikili taşları vardı. Bunların üzerinde kurban keserler. Bu şekilde onlara hürmet gösterdiklerini ve ibadet ettiklerini söylerlerdi. Yani aslında bir nevi Allah'ın adının dışında bir şey için yapılmış boğazlanmış bir hayvan kategorisinden. Bir de bir başka kategori daha var. Şimdi bu yenilmesi haram olan hayvanların açıklanması bittikten sonra bir de وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْاَزْلَامِ Bu da fal oklarıyla kısmet aramanız da sizin için haram kılındı diyor ayet-i kerimede. Şimdi bu fal oklarıyla kısmet aramanız bu ez, ezlam yani okun çoğuludur. Burada fal oklarından bahsediyor ayet-i kerimede. Kısaca onların o dönemdeki bir adetini açıklamakta fayda var ki mesele iyi anlaşılsın. Tüm tefsirlerde geçiyor. Araplardan birisi bir iş yapmak istediği zaman mesela diyelim bir yolculuğa çıkmak istediği zaman bir savaşa gitmek istediği zaman bir ticaret yapmak istediği zaman evlenmek, yani önemli bir iş yapmak istediği zaman okları döndürerek kısmet ararlardı. Okların burada okların değişik şekilleri vardı. Birisinin üzerinde mesela Rabbim bana emretti yazıyordu okların birisinin üzerinde. İkincisinde yazıyordu ki başka bir okta Rabbim bana yasakladı. Bazılarında da hiçbir şey yazarı değildi. Neutral yani. Öyle okları da vardı. Ondan sonra ok çekerlerdi buradan. Hangi ok çıkarsa ona göre niyetlendiği işi yapardı. Yasak çıkarsa yapmazdı. Yazısız çıkarsa tekrar fal çekerlerdi. Böyle bu uygulamaları vardı. Allah Celle Cellehu da burada ayet-i bu bölümünde böyle bir şekilde kısmet aramanız size yasaklandı diyor. Niye? Çünkü ayet şöyle devam ediyor. ذَلِكُمْ fiskun. Çünkü bu şekilde bir iş yapmanız, kısmet aramanız Fasıklıktır. Allah'a itaatten çıkmaktır. Zira bu yani gaybı bilen Yüce Allah'ın kendisine tahsis ettiği gayb bilgisine bir müdahaledir. Bundan dolayı böyle bir uygulamayı da yapmayı Allah Celle Calehu ayetin bu bölümünde yasaklamıştır muhterem kardeşler. Bu bir fasıklıktır. Yani yukarıdaki sayılan tüm işlerden herhangi birisi yapılırsa Allah'ın çizmiş olduğu sınırların dışına çıkıldığı için bu fasıklıktır. Yani sınırları açmaktır. Allah'a itaatten öte bir yere gitmektir. Tehlikeli bir şeydir. Bunu yapmamak gerekir. Müminler bunlardan sakınması gerekir. Şimdi burada haram olan yenmesi haram olan kategorideki hayvanlar sayıldıktan sonra ayetin ikinci bölümünde şuraya geçiyorum muhterem kardeşler. İşte Kur'an-ı Kerim'deki son inen ayeti kerime bölümüne geliyoruz. Allah Celle şöyle buyuruyor. Seyidübillah. El yevme ya'isa alladheena kafaroo min dinikum fala tahshawhum wakhshaw. Bugün kafirler sizin dininizden (parantez içerisinde yani onu yok etmekten) ümit kesmişlerdir. Artık onlardan korkmayın, sadece benden korkun. El yevme akmeltu lekum dinakum wa atmamtu aleikum ni'mati wa raditu lekumul islama Bugün size dininizi tamamladım, ikmal ettim. Üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı beğendim. Famenet turu fi mahmasatin gayre mutecanifin lil rahim. Şimdi yine ayetin sonunda da o filozofu da hayrete düşüren bir şekilde tekrar haramlarla alakalı bir bölüm geldi. Kim gönülden günaha yönelmiş olmamak üzere açlık halinde dara düşerse yukarıda sayılan haram etlerden yiyebilir. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Amin. Şimdi buradaki kısaca üzerinde durmak istediğimiz bölüm Allah'ın Celle Celaluhu kafirlerin müminlerin dinlerinden artık ümit kestikleri ve müminlerin dinlerinin artık kemal erdirildiği ve nimetin tamamlandığı bölümünde kısaca tefsirlerden bazı alıntılar yapmak istiyorum inşallah. Bir defa el Yeum denildiği zaman bugün, şimdiki zaman veyahut son yıllar yani belli bir gün veya tarih değil de ayetin indiği günü kastediyor burada. O da ne zaman? Tavafuk ilahi tam şu bulunduğumuz güne rast geliyor. Bugüne rast geliyor. Çünkü bu ayeti kerimenin yani Kur'an-ı Kerim'in son ayeti de Hicri 10. yılda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın veda hacında veda hacında arefe günü olarak o zaman cuma gününe rast gelmişti. İkindiden sonra inmişti bu ayet-i kerime. Ve bu ayet-i kerime indiğinde ashab büyük bir çoğunluk olarak seviniyorlardı. Çünkü din artık tamamlanmıştı, kemale edilmişti. Lakin bir iki kişi ağlıyordu. Hazreti Tebubekir Hz. Ömer gibi sahabeler ağlıyorlardı. Çünkü onlar diyorlardı ki eğer Allah dinini tamamladıysa kemalı erdirdiyse artık Resulullah aleyhissalatü selam'ın Rabbine gitmesi zamanı yaklaşmıştır. Hakikaten o firaset sahibi insanların anladığı gibi hılafsız yaklaşık 80-81 gün sonra bu ayet-i kerime indikten 80 gün sonra Resulullah aleyhissalatü vesselam ruhunu teslim edip Rabbinin yanına kavuştu. Vefat etti i̇bn Abbas radıyallahu anh diyor ki onlar ümitlerini kestiler sizin dininizden. Bundan kasıt yani artık onlar sizin dininizden ayrılıp tekrar onların dinine dönmenizden ümit kesmişlerdir. Yine açıklamalarda bu dini bozmaktan, bu dini artık ortadan kaldırmaktan veya size üstün gelmekten artık ümit kesmişlerdir. Çünkü artık Mekke fethedilmiştir. Müminlerin ve İslam devletinin artık gözle görülür. Bir başarısı vardır. Müminler müşrikler, kafirler, inanmayanlar bundan dolayı ümitlerini kesmişlerdir. Din kemale erdirilmiştir. Yani iman, yani akaid, ahlak, muamelat kurallarına göre helal, haram açıklanarak şeriat artık kemale erdirilmiştir. Hatta Allah Celle Celle'ye iştihat kanunlarını öğrettiği Artık başka hiçbir kaynaktan kılavuz arama ihtiyacınız yok denmiştir bu ayet-i kerimede. Ve nimet tamamlanmıştır. Nimet ortak açıklama olarak hidayet olarak tarif edilmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim artık tamamlanmıştır. Diğer dinlere artık, diğer açıklamalara, diğer ideolojilere ey müminler hiçbir ihtiyacınız yoktur. Ama tabi Kur'an-ı Kerim'e başvurulursa, ama tabi Kur'an-ı Kerim öğrenilirse, ama tabi Kur'an-ı Kerim'de öğrenilen ayetler hayata aktarılırsa, bunun ötesinde eğer yapılmazsa tabii ki bundan faydalanmak çok zor bir şey haline gelecektir. Bunu demişken aklıma sizinle paylaşmak istediğim bir kıssayı anlatmak isterim. Kaynaklarda bize Muhammed bin Ömer ismiyle geçen hicri yaklaşık 200-250 yılları arasında yaşamış olan bir zattan bahsedilir. Kendisi hakikaten bir takva ehli, ilim ehli, Allah dostu olan bir zat Muhammed bin Ömer. Daha fazla Ebu Bekir bin Verrak diye de tanınır bu zat. İsmi Ebu Bekir ve künyesi Verrak olduğu için böyle daha fazla tanıdır Ebu Bekir bin Verrak bu zatın bir oğlu var küçük yaşta bir oğlu bazı rivayetlere göre 7 yaşında bazı rivayetlere göre 10 küsür yaşında bir oğlu var oğlunu İslami dini eğitim almak üzere o zamanın medreselerinden bir tanesine hafızlığını yapmak üzere gönderir hafızını yapmak üzere Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek üzere Bundan dolayı daha fazla 7-8 yaşlarında olduğu anlaşılıyor. Çünkü o dönemde 7-8 yaşlarında çocuklar hıfzını tamamlıyorlardı. Kur'an-ı Kerim'i o yaşlarda ezberliyorlardı. Ondan sonra onun üzerine daha fazla ilimler alınıyordu. Bu medreseye gidip gelen bu yavru, bu genç, Kur'an-ı Kerim'in sonlarına doğru demek gelmiş. Müzzemmil suresine geldiğinde, Müzzemmil suresindeki bir ayeti kerime de Hakikaten sahih bir rivayet çünkü çok kaynakta geçiyor. Müzzemmil suresinin senin sonlarına doğru bir ayet-i kerime var. Orada Allah Teala Celle Celaluhu buyuruyor ki kıstaz billah fekeyfe tatqun in kefertum yevmen yec'alu'l vildana shibah. Eğer küfrederseniz, inkar ederseniz gençleri, bebekleri, küçükleri dahi ak sak, ak saçlı ihtiyarlara döndürecek. O dehşetli günden kendinize nasıl sakınırsınız yani ahiretten eğer inanıp inkar ederseniz çocukları dahi ak saçlı, ak sakallı ihtiyarlara çevirecek o dehşetli günden nasıl korursunuz kendini kendinize ayeti gelince çocuk orada medreseden boğazına bir düğüm düşüyor ayrılıp eve geliyor eve geliyor kapıyı vuruyor annesi babası içeride hakikaten rengi değişmiş Çocuğun tipi değişmiş, bembeyaz. Ciddi bir hastalığa yakalanmış gibi bir hali var. Babası annesi, oğlum ne oldu? Seni hiç böyle görmedik. Neyin var senin? Ciddi bir olay olduğu belli. Çünkü hakikaten tehlikeli görünüyor çocuğun durumu. İçeri giriyor, biraz sakinleştirdikten sonra bu durumunun sebebi kendisine tekrar annesi babası tarafından sorulunca, Ebu Bakir Bey Merrak tarafından sorulunca çocuk zor bir şekilde tekrar kendisini toparlayıp Baba bugün Kur'an'dan öyle bir ayet öğrendim ki Allah o ayette şöyle şöyle buyuruyor. Eğer inkar ederseniz çocukları dahi aksakallı, ak saçlı ihtiyarlara çevirecek o günden nasıl sakınırsınız? Ayetini okudum. Ve bunu tekrar söyleyince tekrar bir dalgınlığa, bir hastalığa düşüyor. Öyle bir hastalığa düşüyor ki hakikaten birkaç gün sonra vefat ediyor. Ayetin dehşetinden. Ayetin dehşetinden vefat ediyor. Raviler diyor babası sık sık mezarına gider gelirdi. Mezarına gidip gelip sık sık mezarında ağlayıp şunu derdi. Ey oğlum sen bir ayet okudun Kur'an'dan, bunun dehşetinden ruhunu teslim ettin, vefat ettin. Biz yıllardır Kur'an okuyoruz, Kur'an'ı hatmediyoruz. Demek ki biz ahirete iman etmiyoruz. Demek ki biz Kur'an'ı hiç okumamışız diyor babası. Hakikaten muhterem kardeşler, dinin kemale erdirilmesi bizim için çok önemli bir mesaj. Lakin bu Kur'an'a, bu tamamlanmış olan nimete, bu hidayete sarılmak gerekiyor. Bunlar gibi okumak gerekiyor. Söz sözü açıyor uzatmadan, onu da hatırlatayım inşallah. Ümmü İman radıyallahu anha, peygamberimizin biliyorsunuz dadısı, hizmetçisi, hayatı boyunca hürriyetine dahi kavuştuktan sonra peygamber e hizmet etmiş olan, Annemin yanında annem dediği peygamberimizin o büyük kadın sahabi radıyallahu anha. Peygamberimizin vefatına da şahit olmuş. Çocukluğunda ona bakmış, hayatı boyunca ona bakmış, cihada katılmış büyük bir kadın. Cihada dahi katılmış büyük bir kadın. Peygamberimizin vefatından sonra Hz. Öbek, Hz. Ömer daha kendilerini teselli edememişler. O ona ağlarken, o ona ağlarken görüyor. Daha taze peygamberin vefatının acısı daha taze. Birbirlerini ararken görüyorlar. Hazreti Öbekir diyor ki gel bizi teselli edecek ben bir adres biliyorum sadece. Tutuyor elinden Ümmü e gidiyorlar. Çünkü Peygamber'e bakmış. Büyütmüş. Büyük bir sahabi kadın. Anca bizi o teselli eder diyor. Oraya gidiyorlar kapıya vuruyorlar. Kapıya vuruyorlar Ümmü Eymen de ağlıyor. Biz teselli olmaya geldik sen de ağlıyorsun. Ey Ümmü Eymen, diyorlar. Siz başka bir şey için ağlıyorsunuz ben başka bir şey için ağlıyorum diyor hayırdır. Ümmü Eymen radıyallahu anh'a diyor ki siz Resulullah aleyhissalatü vesselamın ölümüne dayanamadığınız için, hasret olduğunuz için, onu çok özlediğiniz için ağlıyorsunuz. Bu da güzel bir ağlayış. Ama ben başka bir şey için ağlıyorum. Ağlıyorum diyor. Ben vahyin kesildiğinden dolayı ağlıyorum diyor. Vahiy kesildi. Peygamber vefat etti, vahiy kesildi. Ben bundan dolayı ağlıyorum. Yani Kur'an'la ilişki, vahiyli ilişki, Allah'ın ayetlerle ilişki Böyle bir şekilde olursa muhterem kardeşler hakikaten kemale eldirilmiş bu din, bu mükemmel din, bu İslam dini, bu tamamlanmış nimet, bu Kur'an, bu güzellik bizim hayatımızda da mutlaka tesir gösterecektir. Ama hakikaten affedersiniz şöyle bir tenezzül buyurup açıp okumak gerekiyor. Kur'an ortamlarına, Kur'an'ın işlendiği yerlere gelip dinlemek gerekiyor, katılmak gerekiyor ve özellikle Kur'an'ı öğrendikten sonra onu hayatımıza aktarmak gerekiyor. Duygulanmak çok önemli değil muhterem kardeşler. Tabii ki böyle kısalar karşısında duygulanmamak elde değil. Duygulanmak iyi bir şey ama duygulanmak bizi sadece bu kapıdan çıkana kadar bir hal üzere kalacaksa bu faydalı bir şey değildir. İlim önemlidir. Bu duygular bizi ilim öğretmeye sevk etmesi gerekir. Bu duygular bizi şöyle bir çeki düzen yapıp şöyle bir kendimizi muhasebe yapıp bir an evvel ilim öğrenmeye sevk etmesi gerekir. Bir an evvel Müslüman cemaate katılıp orada görevimizi yapmaya sevk etmesi gerekir. Yoksa bu duygu işte şu kapıdan çıkıp eve gittiğimizde bitecektir. Ama ilim daimdir. Müslüman cemaate katılıp orada çalışmak daimdir. Bizi kurtaracak tek formül ve bu budur muhterem kardeşler. Üçüncü ayete de bitirdikten sonra inşallah şimdi dördüncü ayeti kerimeyle devam edelim Allah'ın izniyle. Estaizu billah. يَسْأَلُونُكَ Sana sana neyin helal kılındığını soruyorlar. Yine gelip peygamberimize Aleyhisselatü Selam sahabe soru sordu. Ya Resulallah ney helal kılındı? Şimdi burada aslında şu soru geliyor. Tefsirlerde de sorulmuş. Yani yukarıda haram kılınan şeyler sayıldı. Bunun ötesinde diğerleri helal kılındığı da söylendi. Onun için sahabe niye burada tekrar neyin helal kılındığını soruyor diye İlginç bir soru aklımıza gelebilir. Hakikaten önemlidir. Onun için ayetin sebebin huzuruna kısaca başvurmamız gerekiyor ki olayı biraz anlayalım. Özel bir sebebin huzulu var ayeti kerimenin. Olay şöyle Said bin Cübeyr radıyallahu anh'a naklediyor. Adi bin Hatem radıyallahu anh bir başka sahabiyle peygamberimizin yanına geliyorlar. Aleyhisselatü vesselam. Diyorlar ki ya Resulallah bizim av köpeklerimiz var. Avcılık yaptığımız eğitilmiş özel hususi köpeklerimiz var. Biz bunları salarak yani besmele de çekerek av yapıyoruz bazıları. Bazen bu köpekler avladıktan sonra kesmeye yetişiyoruz. Bazısı da öldürülüyor. Kesmeye yetişemiyoruz. Halbuki Allah leşi haram kılmıştır. Şu anda bu durumda biz bunları yiyelim mi? Nedir helal? Ney helal değildir? Şeklinde bir soru soruyorlar. Onun için Allah Celle Calehu şimdi burada onların sorusuna cevap vermeden önce hükmü göndermeden önce Şöyle bir giriş yapıyor ayet-i Sebebin huzurla alakalı aktardan cevayet ayet bu. Senden neyin helal kılındığını soruyorlar. Kul اُحَلَّ لَكُمُ De ki onlara size dayyibat olan helal kılınmıştır. Maallendirmedim bilinçli olarak dayyibat olan helal kılınmıştır dedim. Ne demek çünkü dayyibat muhtemem kardeşler? Dayyibatı iyi anlamamız gerekiyor. Özellikle biz müminlerin böyle batı dünyasında yaşayan çok fazla her türlü yiyeceğin, içeceğin, hakikaten karışık şeylerin olduğu dönemde yaşayan insanların dayyibatı iyi anlamamız gerekir. Allah Celle Celle buyuruyor ki ey müminler size dayyib olan şeyler helal kılınmıştır. Peki dayyib nedir? Dayyibat şudur. Hem hijyenik olarak hem de manen temiz olan bir şeye dayyib denilir Kur'an'ın ifadesiyle. Yani hem maddi olarak temiz olacak hem de manevi olarak temiz olacak. Manevi olarak temiz olması ne demek? Yani Helal sınırlar içerisinde olacak. Allah'ın haram kılmadığı bir şey olacak. Maddi olarak temiz olması da, şimdi maddi olarak temiz olacağına kim karar verecek? Burada da müfessirler diyorlar ki, geyip içenin ama aklı selim bir mümin kişinin lezzet aldığı, şurası önemli iyi dinleyin, ve dünyada da ahirette de kendisine zarar vermeyen şeyler tayyibattır. Çok önemli burası hakikaten. Tayyibat, bir kişinin yediğinde lezzet aldığı, zaten helal sınırlar içerisinde olan, ve dünyada ve ahirette kendisine zarar vermeyen şeylerdir. Bakın küçük bir kelime gibi görünüyor ama hayatımızın yeme içme ile alakalı hepsini içine alan halleden bir mesele aslında. Halleden bir mesele. Dünyada ve ahirette zarar vermeyen şeyler. Yani şüpheli bu kategoride yok kesinlikle. Kimse söyleyemez. Şüpheli bu kategoride yok. Onun için bu şekilde adım atarsak Dayıbatı yiyip içmeyi amaçlarsak ve bu uğurda çalışırsak inşallah yiyip içtiğimiz şeylerin de bizim ahlakımızı, karakterimizi, dinimizi dahi, yaşan dini yaşantımızı dahi etkilediğini düşünürsek bayağı bir mesafe elde ederiz inşallah. Bakın sahih hadiste duanın dahi kabul olunup olmama şartı yiyip içilen maddelere bağlıdır. Haram madde yedikten sonra yapılan duaların kabul olunmayacağını Peygamber Aleyhisselam İmam Nevevi'nin 40 hadisinde de bulabilirsiniz hadis-i şerifinde ifade buyuruyorum muhterem kardeşler. Onun için Allah buyuruyor ki sana neyin helal kılındığını soruyorlar. Genel bir cevap neymiş muhtemelen kardeşler? Tayibat Yani madden ve manen temiz olan bize dünyada da ahirette de zarar vermeyen şeyleri yemek helalmış Onun için yiyip içtiğimiz şeyleri bu şekilde araştırmamız gerekir. İşte acaba yani alkolla mı yapıldı bu içecek yapılmadı mı? Acaba işte içinde şu var mı yok mu? E yeme. Ne zarar olur ki yiyip içmezsen. Aslında Burada hakikaten araştırıldığında şu da meydana çıkıyor bu tip yiyecek içeceklerde. Manevi yani harap olma meselesi ve hatta mekruh olma meselesi bir tarafa bu tip yiyecek içeceklerin genelde hep maddi zararın olduğu da görünüyor hep. İçinde çok şeker gibi şeylerin vücuda, sağlığa zararlı olan şeylerin olduğunu da görüyoruz. Onun için biz müminler olarak Allah Celle Celle bu emrine dikkat etmemiz gerekir. Dayıp olan şeylerden yiyip içmemiz gerekir. Çocuklarımızı da bu şekilde beslememiz gerekir. Bu bizim üzerimize bir görebilir. Şimdi o özelde sorulan soruya cevap gelecek ayet-i kerime'de. Devam ediyoruz. وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّب۪ينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهِ Allah'ın size öğrettiğinden öğretip avcu hale getirdiğiniz hayvanların sizin için yakaladıklarından da yiyin. فَكُلُوا مِمَّا اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَذُكُرُوا اِسْمَ اللّٰهِ Onların size yakaladıklarından yiyin ve üzerine Allah'ın adını anın yani besmele çekin <Sessizlik> Allah'tan sakının Allah'tan gereği gibi korkun çünkü Allah'ın hesabı pek çabuktur şimdi burada Adib bin Hatem'in sormuş olduğu soruya cevap da var yani Aula alakalı fıkıh kitaplarında uzun uzun anlatılmış ben burada vaktimi göz önünde bulundurarak sadece şu dört maddede söyleyeceğim fıkıh kitaplarından özet olarak çıkardığım bugünkü derize hazırlanarken yani bir avın yenmesinin helal olması için mesela diyelim ki bir av köpeğiniz var ben örnek olarak av köpeği diyeyim siz buna silah tüfek hepsi girer bu kategoriye yani ha av köpeğini salıvermişsiniz ya da tüfekle aynısını ateş ederek yapmasınız bu aynıdır avcılık neyle yapılırsa fark etmez birincisi eğitilmiş olması gerekir ne demek bu yani yap veya yapma dediğin zaman mutlaka anında dinlemesi gerekiyor o köpeğin. Yani git dediğin anda gidip dur dediğin anda geri geldiğin anda dur. Eğer böyle bir vasfı yoksa bu köpeğin bunun yakalamış olduğu hayvanı yemek helal değildir. Çünkü bunu ısıracaktır, koparacaktır, yiyecektir, söz dinlemeyecektir. Bu birinci şart. İkincisi zaten burada geliyor av köpeği avladığı hayvandan yemeyecek. Eğer av köpeği avladığı hayvandan yerse o zaman onu yemek kesinlikle helal değildir. 3. şart köpeği salı verirken mutlaka besmele çekmesi gerekir avcılık yapan kişinin. Yapmazsa eğer o avdan yemesi, yani kasten terk ederse eğer onu yemesi caiz olmaz. Hanefi mezhebine göre kasten terk ederse. Bir de dördüncü bir şat olarak bunları mesela Ömer Nasuhi Bilmen'in tefsirinde özellikle fıkhi alanda fakihlerin tefsirlerinde hakikaten daha faydalı bilgiler bulabiliyorsunuz. Orada daha fazla maddeler de var. Ben özet olarak bunları veriyorum. Bir de avucunun bir mümin Müslüman veyahut da ehli kitap bir kişi olması gerekir. Bu şartlar yerine geldiği zaman av sonucu elde edilmiş bir hayvanın yemesi caizdir helaldir diyor ayet-i bu bölümünde. Tabi eğer avlanılmış olan hayvan canlı bulunursa o zaman onun üzerine yine de anlar kesilmesi gerekir. Ama oraya gidene kadar öldüyse eğer o zaman tabi ki onun baştan salı verirken besmeleyi çektiği için öylece yemesi esastır. Beşinci ayete geçelim inşallah. Beşinci ayette yine çok önemli ülkeleri öğreneceğiz. Estağfirullah. Bugün size temiz ve iyi şeyler helal kılınmıştır. Bakın yine geldi. Şimdi bunun niye yine geldiğini ayetin biraz sonraki bölümünden anlayacağız. Çünkü ehli kitabın ehl kitapla ilişkimizle alakalı bir mesele var. Allah Celle Celaluhu. Şimdi ehli kitabın yiyecekleri, içecekleri, onların kestikleri bize helal mı değil mi? Soru sana cevap vermeden önce tekrar genel ilkeyi hatırlatıyor. Ey müminler. Unutmayın ki el-yevmu uhillelekumut tayyibat. Bugün size dayıb olan yani madden ve manen temiz olan şeyler helal kılınmıştır. Bunu unutmayarak ayeti şöyle devam ediyor. Ve tağamı olanlar kitapı halinler ve tağamınız halinler. Kendilerine kitap verilenlerin yani Yahudi ve Hristiyanların yiyecekleri size helaldır, sizin yiyecekleriniz de onlara helaldır. Burada kısaca bir duralım çünkü bu hakikaten hiç konumuz olmamasına rağmen bugünkü derslerimizde sık şey bu zamanki kadar bu zamanki derslerimizde bu zamana kadar derslerimizde bize sık sık gelen sorulardan bir tanesi. Çünkü hakikaten insanların kafası bu noktada karışabiliyor. Ve Allah Celle Celaluhu burada yani soru nasıl? İşte biz Almanya'da yaşıyoruz. İşte ehli kitap, Hristiyanlar ve hatta Yahudiler de var. Şimdi bunların kestikleri hayvanları yiyelim mi yemeyelim bir şeklinde soru hakikaten e, mutlaka herkes ya kendisine ya da bir hocaya bunu sormuştur veyahut herhangi bir kitaptan bunu okumuştur. Bu ayet kelimede de Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki Kitap ehlinin yiyecekleri size helaldir. Burada hilafsız tüm tefsirlerde kitap ehlinin yiyeceklerinden kas kasıt kas edilen onların kestikleri hayvanlardır aynı zamanda. Çünkü diğerleri zaten tayyib olan şeylerdir. Yani ekmek, işte su vesaire şeyler. Bunlar değil kasd edilen burada onların boğazladıkları hayvanlardır. Ama tayyib olması hatırlatırmıştır onu tekrar söyleyeyim. Lakin genel hüküm şudur muhterem kardeşler. İbn Abidin'de olsun, Fetavahin'de de olsun, diğer kaynaklarda olsun şu şekilde e, buluyoruz. Ehli kitabın kestiği yenilir. Allah'ın yani kendi şeyde nasıl söylüyorsa, Allah'ın adını anarak söylerse. Hatta Fetavaihin diye de şöyle bir e, madde açmış. Orada diyor ki bir şey demese dahi hüsnü zanla yenilebilir. Çünkü bir şey demediği anda yani unutarak söylediği göz önünde bulundurarak yenilebilir. Lakin şimdi bu işte şimdi bize hemen yarın kalkıp aldide dilde kasap bölümüne gidip et almaya yarışına girmeyelim. Çünkü bizler müminler olarak dayayıp olan şeylerden yememiz asl Biz müminler olarak normal şartlarda kendi yiyeceğimizi, içeceğimizi ihtiyaten tabii ki kendimiz kesmemiz, kendi etimizi kendimiz elde etmemiz, fıkhi şartlarına göre onları boğazlayıp, bütün şartlar yerine getirerek yememizdir. Burada bu Ayeti kerimede açıklanan husus hüküm bellidir. Ama tüm tefsirlerde şu iki de hatırlatılmıştır. Neden tayyibatla girmesi? Şimdi onların yapmış oldukları meselede dikkat edilirse onların satmış oldukları etlerde yani insanlar değil genelde makineler kesmektedir etleri. Makineler yani fabrika gibi şeylerde makinelerden geçmektedir. Burada da hiçbir insan ne ehli kitap ne hiç kimse araya girmemektedir. Bu gibi şeyleri zaten biliyorsunuz. Ben vaktimi göz önünde bulundurarak fazla buraya girmeyeceğim. Sorusu olan varsa tekrar dersten sonra çay sohbetinde girebiliriz. Ama şurada unutmamakta fayda var. Eğer böyle bir ortamda işte bak ben Maide suresi 5. ayette e, okudum. E, hoca da anlattı. E, bak onlarla iyi biçebilirim artık. Bizimkisi onlara, onlarınkisi bize helal. Burada tayyib olan dikkat etmemiz gerekir. Yani yiyip içtiğimiz şeylerin sadece işte onların e, dini usule göre boğazlamış olmaları değil. Daha ne katkı var içinde? Haram katkılar var mı? O ortamda daha ne gibi şeyler var? İçki gibi bize yasaklanmış olan şeyler varsa bu tayyibat olan alanın dışına çıkmıştır ve müminler için yasaklanmış olan şeydir muhterem kardeşler. Özellikle şüpheli şeylerden kaçınmak gerekir. Bunu sık sık hatırlatıyoruz. Hazreti Ali'nin veya Hazreti Ömer'in ikisinden birisi yanılmıyorsam sözünü de unutmayalım. Kızıl Denize bir damla alkol düşse ondan sonra o deniz kurusa o deniz kuruduktan sonra oraya gelip koyunlar oradan otla sarar, orada çimen bitse vallahi onlardan yemem diyor. Bu da takva boyutu. Onun için şüpheli şeylerden hakikaten sakınmak gerekir. Kendi meselelerimizi kendimiz halletmemiz gerekir. Ayeti bitirelim inşallah. Ayet ehli kitapla ilişkileri daha devam ettiriyor. وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ Bir de mümin kadınlardan iffetli ve hür olanlarla evlenmek, bir de ve muhsanatun min allazina utul kitabe min qablikum yine sizden önce kendilerine kitap verilenlerin iffetli ve hür olan muhsanat olan kadınlarıyla da nikahlanmanız evlenmeniz helal kalınmıştır. ancak iza ataytumuhunna ucurehunna onların mehirlerini vermeniz şartıyla muhsinine gayr-ı müsaafihine ve la muttaqidi namuslu olmak zina etmemek ve onları gizli dost, dost tutmamak üzere size helal kılınmıştır. Ve men yekfur bil iman fekad Kim imanı inkar ederse yani İslami hükümlere inanmayı kabul etmezse, sınırları aşarsa fekad habita amelu. Onun amelleri boşa gitti. Ameli boşa gitmiştir. Ve min al Ve o ahirette ziyana uğrayanlardan olacaktır ehli kitapla yani ehli kitabın iffetli ve hür kadınlarıyla evlenme cevazı burada verilirken ayet-i kerimenin sonunun bu şekilde bitmesi hakikaten hikmetli muhterem kardeşler yani ey müminler bu cevaz size verilmiştir lakin hakikaten şuna dikkat edin bir kadına olan sevginiz sizi Allah yolundan alıkoymasın işte Allah cevaz verdi ben ehli kitap bir kadınla evleneceğim Bakara suresini hatırlarsanız mümin bir cariyenin bir kölenin onların en güzellerinden, en zenginlerinden daha hayırlı olduğunu Allah buyurmuştu. Onun için biz müminler olarak önceliklerimizi iyi tespit etmemiz gerekir. O zaman hiç kafamız karışmaz. Ayetin sonu da ondan dolayı böyle bitmiştir. Yani böyle bir kadınla evlenildiğinde acaba bizi Allah'a mı yaklaştıracak yoksa bizi dini yaşantıdan uzaklaştıracak mı onu düşünmemiz gerekir. Yapılmıyor bu. Yapılmadığı için ondan sonra işte ruhi bunalımlar, psikolojik sorunlar, baş ağrıları gelip işte böyle böyle yaptım ne yapacağız hocam? Artık yapacak fazla bir şey kalmamış. Hele bir de işin en kötü tarafı, tüm müfessirler bu boyutuna dikkat çekmişler. Çocuk meselesi. Çocuk eğitimi, zaten bu şart, monsuz olmaz. Çocuk eğitimini baba üzerine alması gerekir. Yani eğer ehli kitapla evlendiği bir kadın çocuğu eğitecekse, İslami usullere göre eğitmeyecekse bu caiz değildir bir ödelik. Ama yok çocuğun eğitimine o karışamayacaksa, ona İslam'ı hala babası ve eğitimin üzerine alacaksa o zaman bu yoksa kesinlikle mümkün değildir. Velayet meselesine burada özellikle dikkat edilmesi gerekir. Yoksa hakikaten çok ciddi bunalımlar ve çok tehlikeli sonuçlar bugün yaşamış olduğumuz toplumda sık sık karşımıza çıkmaktadır. Bundan başından tedbir alıp kaçınmak gerekir. Tedbirsiz davranırsa tehlikeli boyutlar kaçınılmazdır. Bir iki devam edelim inşallah. Bitirelim bugünkü dersimizi. Şimdi bu Ahkam ayetleri geldikten sonra inşallah bir önemli ahkamla alakalı bir ayet-i kerime daha geliyor. Abdestimizle, guslümüzle ve teyemmümümüzle yani namazın başlangıcıyla alakalı inşallah. Ee, ayet-i kerimeyi de hep beraber öğreniyoruz inşallah. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. İzâ kumtum iles salati, Namaz kılmaya kalktığınız zaman... Şimdi burada namaz kılmaya kalktığınız zaman derken hemen orasını tefsirlerden vereyim. Yani namaz kılmaya kalktığınızda eğer abdestsiz olursanız, kasıt bu burada. Yoksa abdestli olursanız dahi namaz kılmaya kalktığınızda mutlaka abdest almanız gerekmiyor. Bu icmaen böyledir. Çünkü burada da şu aktarılır tefsirlerde rivayet olarak. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethettiği gün, tüm günün namazlarını bir abdestle, tek abdestle kıldı. Hazreti Ömer radıyallahu anh, burası da ilginç, dikkat edelim oraya. Ya Resulallah, hiç bugüne kadar yapmadığım bir şeyi yaptın dedi. Ne o? Ya Resulallah, normalde her vakitte abdest alırdın. Sünnete en uygun bu. Raşit halefelerinin de sünnetine uygun, en uygunu bu. Her vakitte abdest alırdı Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ama bugün ya Resulallah, tüm namazları tek abdestle kıldın. Bir hikmeti var mı ya Resulallah? Hazreti Ömer sordu. O da cevap verdi. Evet dedi, hikmeti ben bunu kasten yaptım dedi. Yani, ümmetime beş vaktin dahi tek abdestle kılınacağını göstermek için bunu böyle yaptım. Bir kola dek elhamdülillah. Onun için bakın, Kur'an-ı Kerim'i alırken Resulullah Aleyhisselatü ve selam'ın dışında anlamaya çalışırsak sık sık bundan önce de söylediğimiz gibi bunu anlamak mümkün değildir hakikaten. Onun için abdestsiz olduğunuzda, namaz kılmaya kalktığınızda o zaman ne yapın ey müminler? Şimdi abdestin fazları gelecek inşallah. فَغْسِلُوا <gülüyor> وُجُوهَكُمْ Yüzlerinizi yıkayın. Yıkayın. Şimdi bunun detaylarına girmeyeceğiz. Zaten biliyorsunuz hepiniz. E, ilmi haritaplarında da tekrar işte acaba yüz nasıl yıkanacaktı, bu nasıl olacaktı? Siz zaten malumatınız eksiklik varsa inşallah acilen tamamlanması gerekir. Bunlar çok önemli mesela. Çünkü hepimizin üzerine farz ayn burada. Yani eğer mükellef olduğumuz andan itibaren hepimizin üzerine farz aynidir bunları bilmek. Yüzlerinizi yıkayın. وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın. Ve meshû bi ru'ûsikum başlarınızı meshedin ve erculakum ilel ka'beyn. Bir de topuklarınıza kadar da ayaklarınızı yıkayın diyor ayet-i kerime. Şimdi kısaca bu ayakların yıkanması veya ayakların meshedilmesi ile alakalı çok kısa ona değinip devam edelim inşallah. Çünkü e, burada yani ayet-i kerimedeki erculakum Ayaklarınızı yıkayın. Yani buradaki vavun ondan önceki yüzlere ve kollara atfedilmiştir. ile okunursa. Ama bir kıraata göre de veercülikum yani kesreyle, esreyle okunursa o zaman da vamsahu, başın meshedilmesine atfedilmiştir. İşte burada özellikle Şia ve Sünni alimlerinin ayrımı iktirafı vardır. Sünni alimlerinin kahir yani ciddi bir çoğunluğu burada yani hakikaten cumhurun görüşü ayakların yıkanmasıdır. Yani çıplak ayağa meshin yapılmamasıdır. Çünkü Peygamber aleyhisselatü vesselam tüm kaynaklarda geçen bir hadis-i şerifte buyuruyor ki orada ayaklarını ayaklarının ökçelerini, topuklarını iyi yıkamamış birkaç kişiyi görünce, görünce onlara şöyle diyor Peygamber aleyhisselam Vay şu ökçelerin ateşten çekeceklerinden dolayı haline diyor Peygamberimiz aleyhisselam. Vay şu ökçelerin ateşten çekeceklerinden dolayı haline ayaklarını iyi yıkamamış insanlara böyle bir uyarıda bulunuyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Şimdi burada zaten aslında dedim ya tefsirlerde uzun uzun durulmuş. Ayet-i Kerime'nin içerisindeki ile i bölümü ayakların aslının yıkanması olduğunu Kur'an'la zaten sabit olduğunu bize gösteriyor. Niye? Çünkü meshetmek muhterem kardeşler sınırları bellidir. Üstünden giderir ve mesbiter. Fakat ayeti kerime buradaki ercülekum yani fethayla okunup atfın yıkanmaya gittiğini göstermek için iler kâbeyn topuklarıyla birlikte ne kadar yıkayın diyor Allah Celle Câlehu. Peki niye tertip olarak böyle gelmiş? Yani sıralama olarak ayakların yıkanması yukarıdaki yıkanma bölümünde niye gelmemiş şeklinde bir soru gelirse eğer aklımıza. Mesela bu gibi sorular özellikle Fahreddin-i Razi'nin tefsiri kebirinde tüm sorularınıza cevap bulabilirsiniz. Tefsir alanında. Bu da hakikaten sıralamayla alakalı bir şeydir. Yani abdestin tertibiyle alakalıdır. Çünkü abdestin tertibini dikkat ederseniz yüz fazlarında kollar, baş, ondan sonra ayaklar gelmektedir. Ondan sonra bundan dolayı böyle bir hikmet vardır ayet-i kerimede. Devam edelim inşallah. وَاِنْ وَا كُنُّبًا فَتَّحْهَرُ Eğer cünüp iseniz o zaman Boy ab testi alın. Burası belli. Ve inkumtu merda Buraya kadar okumam gerekti çünkü bölemez orasını. Hasta olduğunuz zaman veyahutta yolculukta olduğunuz zaman Yahut biriniz tuvaletten gelirse veyahut da kadınlara dokunmuşsa burada özellikle Hanefi mezhebine göre kasıt cinsel birleşme yapmışsanız ve bu hallerde su bulamazsanız temiz toprakla teemmüm edin ve yüzünüzü ve yüzünüzü ve dirseklere kadar ellerinizi onunla meshedin. Ma <gülüyor> yuridullahu li yec'al aleikum min haracin ve lakin yuridu Allah size herhangi bir güçlük Çıkarmak istemez Fakat sizi tertemiz kılmak Ve size ihsan ettiği nimetini tamamlamak ister umurur ki şükredenlerden Olursunuz diyor Allah Celle Celle Dolayısıyla abdestin burada hakikaten Bir defa hikmetini bize açıklıyor Bunlar size güçlük için değil maddi manevi Bir defa temizlik var abdeste Maddi temizliği belli Hakikaten bir müminin ne kadar temiz olduğu Abdestinden bellidir düşünün Günde o kadar abdest alan bir müminin ne kadar temiz insan olduğu bellidir. Bunun ötesinde manevi bir namaza hazırlık var. Allah'ın karşısında kıyam için bir hazırlık var. Psikolojik bir ilk adım atmak var. Yine bunun ötesinde rivayetler var. Peygamber aleyhissalatü vesselamın buyurduğu abdestin de başlı başına faziletiyle alakalı. İşte uzuvlar yıkandığında günahlar dökülür sonunda tertemiz pâk bir mümin olarak abdestin sonunda bu iş gerçekleşmiş olur şeklinde muhterem kardeşler. Sayfanın sonunda bitireceğim inşallah. Önümüzdeki ayetlerde fazla açıklamalar yapmayacağımız için hızlı bir şekilde üç ayeti okuyup bitirelim inşallah. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ ve وَمِيْثَاقَهُ الَّذ۪ي وَاثَقَكُمْ بِه۪ي اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاتَعْنَا Müminlere hitap ediyor bu da Allah Celle Celle. Allah'ın size olan nimetini duyduk ve kabul ettik dediğiniz zaman sizi bununla bağladığı yani ona verdiğiniz sözü hatırlayın. Vettekullah ve Allah'tan korkun. İnne Allah alimun sudur Çünkü Allah kalplerin içindeki içindeklerini bilmektedir. Burada Allah Celle Celaluhu biz müminlere ehli kitapla alakalı kıssalar önümüzdeki hafta başlayacak inşallah gelmeden önce verdiğimiz sözü hatırlatıyor. Ey müminler, Allah'a verdiğiniz sözü hatırlayın. İşittik ve itaat ettik ya Rabbi dediğiniz sözü hatırlayın. Zorlukta ve darlıkta, zorlukta ve kolaylıkta. Sevinçte, kederde, hayatın her halinde Allah'a ve Resulüne itaat etmek üzere Allah'a söz verdik muhterem kardeşler. Bu sözümüzü Allah bize hatırlatıyor ve kalbimizin en derinliklerinde dahi geçtiklerini bildiğimizi hatırlatıyor. Burada Elestü Bezmi denilen bu mukaddes mecliste Allah'a ibadet etmek için Sen bizim Rabbimizsin ya Rabbi onun otoritesini, rabliğini, ilahlığını kabul ettiğimizler dair verdiğimiz söz kastedilirken aynı zamanlarda hakikaten her gün namazlarımızda yaptığımız sözler de bize hatırlatılıyor. Bir defa her gün namazlarda eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammedun Resulullah dediğimiz anda Allah'a kadar söz verdiğimiz bize hatırlatılıyor. O kelime-i tevhidin altındaki dinin bize yüklediği bütün sorumluluklar bize hatırlatıyor. Ey müminler, bunların farkında olun. Öyle bir defa ben la ilahe illallah dedim. Muhammedun Resulullah dedim. Bak ben bütün insanlardan üstünüm, cennete de garantilediğim bir meselesi yok. Sorumluluklar geliyor bunun altında. Çok büyük sorumluluklar geliyor. Bunları hatırlayın diyor Allah Celle Celaluhu. Hatırlarsanız, sorumluluklarınızı yerine getirirseniz Allah'ın vaadi mutlaktır, başarıyı elde edersiniz. 8. ayet-i kerime. Estaizu billah ya eyhu'llezine amenu. Siz ey imar edenler. Kunu kavvamin lillahi şuhedâ bil kıst. Allah için hakkı ayakta tutan ve adaletle şahitlik eden kimseler olur. Ve yecrimennekum şenaan kavmun ala illa ta'dilu. Bir topluluğa duyduğunuz kin, nefret sizi adil davranmamaya sakın sevk etmesin, itmesin. İ'dilu. <gülüyor> adil olun. Adaletli olun. Huve akrabu't takva Allah korkusuna. Daha çok yakışan davranış işte budur. Muttakullah. Ve Allah'tan korkun. İnne Allaha habirum bima taamalun. Unutmayın ki Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilmektedir. Muhterem kardeşler, Nisa suresi 135'te buna benzer bir ayet-i kerimeyi istemiştik. Sadece gramer formunda bir değişiklik vardı. Bu hakikaten tevhid dininin ahlaki gayesini, sosyal ve siyasi hikmetini özetleyen bir ayet-i kerimedir. Önemli bir ayet-i kerime. Bir defa Allah için ayakta durun Hakkı ayakta tutun Yapmanız gereken her neyse Allah için yapın Önemli bir cümle Allah için ayakta durun demek Allah için kıyam edin demek Hayatınızda yapmanız gereken her neyse Bunu Allah için yapın Eğer Allah için yapamıyorsanız Bunu yapmayın Bu önemli bir ilke hakikaten Biz müminler olarak Yaptığımız her şeyi şöyle bir düşünelim Genç küçük çocuk talebelerimize de bunu diyoruz hep. Unutmasınlar. Şimdiden kafalarına eşlesin diye inşallah. Günlük hayatımızda bir iş yaparken şöyle bir soralım. Bunu yaparsam Allah ne der acaba? Acaba Allah için mi olur bu iş yoksa olmaz mı? Evet diyebiliyorsak Allah içinse Allah'ın hoşuna gidecekse Allah memnun olacaksa bizden razı olacaksa yapalım. Yok değilse yapmayalım. Bir de adalet ve hakkaniyet şahitleri olun yani hakkı ve adilliği yerine getirin diyor Allah Celle Cellehu. Ayetin sonu belli muhterem kardeşler. Bir topluluğu olan kininiz size adil olmamaya sevk etmesin. Bu öyle bir ilke ki hakikaten İslam'ın manasının içerisinde barış olduğunu da kendi içinde anlatan bir ayeti kerime. Yeryüzünde bu düşünceyle, bu ahlakla, bu gayeyle iş başına gelmiş müminler yeryüzüne ne getirir ki? Güzellikten, mutluluktan, refahtan ve barıştan başka. Getirmesi mümkün mü? Düşmanınıza karşı dahi adil, adil, adaletsizlik yapmayın diyor Allah Celle Celaluhu. Bunlar yapılanlar ortada. Vaktim bittiği için girmiyorum. 9. Wa adallahu allazina amanu ve amilussalihati lehum magfiratuhum ve ecrun Allah iman eden ve iyi şeyler yapanlara söz vermiştir. Onları bağışlama ve büyük bir mükafat vardır. Ve allazina kafarû ve kezzebû bi ayatina cehîm. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince onlar cehennemliklerdir. Ey iman edenler, siz ey iman edenler, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Bir topluluk size ellerini uzatmak üzereyken, Allah onların ellerini sizden çekti. Allah'tan korkun ve O'na Burada duralım inşallah 11. ayet-i kerimede. Manasını verelim. Ey iman edenler, Allah'ın size olan nimetini unutmayın. Bakın yine geldiğini hatırlatıldı. Hani bir topluluk size el uzatmaya yeltenmişti de Allah onların ellerini sizden çekmişti. Allah'tan korkun. Ve siz müminler olarak sadece Allah'a güvenin. Çünkü müminler sadece ve sadece Allah'a güvenirler diyor ayet-i kerime. Ayet-i kerimenin özel bir sebebin huzuru var ama manası umumidir muhterem kardeşler. Sebebin huzurunda Peygamber aleyhisselamın nadir oğulları Yahudilerine bir diyetten dolayı gittiğinde hatırlarsınız. Siyer okuyan kardeşler bunu, siyeri dinleyen kardeşler hatırlarsınız. Onu öldürmeye yetenmişlerdi onu yemeğe göğe durduracaklardı. Yukarıdan bir değirmen taşı atarak onu öldüreceklerdi. Allah Resulüne aleyhissalatü vesselam, Cebelet Aleyhisselam vasıtasıyla Allah Celle Celaluhu haber gönderdi. Ve derhal orayı terk etti Peygamberimiz. Yani ey müminler, burada tefsirlerde şu deniliyor. Yani niye Peygamber burada kurtulduğundan kurtulmasına rağmen siz diyor Allah Celle Celaluhu. Çünkü Peygamber müminler için canlarından daha evladır. Başka bir ayetin gereğince. Onun için Allah peygamberin kurtulmasını Allah sizi kurtardı diye açıklıyor. Çünkü o bizim peygamberimizdir. O bizim hakikaten canımızdır. Anamız, babamız ve her şeyimiz ona feda olsun inşallah. Şimdi bu hatırlatıldıktan sonra tabi peygamberi aleyhissalatü vesselam koruyan sahabeyi koruyan Allah Celle Calehu sizi de koruyacaktır ey müminler. Onun için Allah'a güvenin diyor. Yani ey bugün 2008-2009 yılında Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın Allah sizi de koruyacaktır. Kafirler bugün de sizi yok etmeye yeteniyorlar ama Allah sizi bugün de koruyor. Öyle değil mi muhterem kardeşler? Şöyle dünyanın hangi tarafına bakarsak bakalım. Aslında dünya gözüyle bakıldığında akıl mantık almıyor. Tüm teknik onların, tüm modern icatlar onların, zatenetleri bir tarafta, uçaklar bir tarafta, tanklar, tüfekler, her şey bir tarafta. Öteki tarafta mücahitler ama hiçbir şey yapamıyorlar. Zafer hep müminlerin. Çünkü Allah'ın nusreti, Allah'ın yardımı sözünü Allah yerine getiriyor. Onlar sizi yok etmeye yeltendiklerinde Allah sizi korumuştu diyor Allah Celle Cevallahu Aleyhi O gün de korudu, bugün de koruyor, ileride de koruyacak inşallah. Yeter ki biz ayeti kerimenin başında geçtiği gibi Allah'ın bize verdiği nimeti, nimet ne demiştik başta hidayet yani Kur'an-ı Kerim'dir. Onu bir hatırlayalım. Onun gereğini yerine getirelim inşallah. O zaman... Allah vaadinden caymaz O da bizi koruyacaktır Hem dünyada hem de ahirette inşallah Başarılı kılacaktır Rabbim bizlere Sorumluluklarımızın farkına varmayı Ayeti kerimeleri içselleştirmeyi onları anlamayı Şuuruna varmayı ve hakikaten Hayatımızda aktarıp onları yaşamayı Nasip eylesin inşallah Dersi burada noktalıyorum inşallah e, İki tane Duyurum var, sorularınız varsa Siz yine sorabilirsiniz inşallah ben duyurduğum